ve kıl mühdeset bir dığa ve kıl bir dığa zıllalı ve kıl zıllalı fil naf. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve Bugün inşallah kıyamet alametleri dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen hafta bu alametlerden bazıları olarak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 Rumlar insanların en çoğu olduğu zaman kopar. Tabii Rumlar kimdir? İs bin İshak bin İbrahim Aleyhisselam'ın soyundandırlar. Yani İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İs'in o soyundan gelen nesle Rumlar deniyor. Allah Rasulü Satt ve Selam'de Kıyamet Rumlar insanların en çoğu olduğu bir zamanda kopar. Bunu duyan Amr bin As Müstevrid'e şöyle cevap verdi. Ne söylemekte olduğuna iyi bak dedi. Müstevrid ben Resulullah Aleyhissalatu vesselam'den ne işittimse onu söyledim. Bu hadis Müslimin fiten ve, eşre, e, ve Eşretü'l-Sâ'asında geçiyor. Yine Avf bin Malik Eşcaşi radıyallahu gelen bir hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. U'udud Sitten beyne yedeyi sâ'ati fe zekere minhâ sümme hudnetum tekûnü beynekum ve beyne benil asfâr ve yagdirûn Feyatunukum <gülüyor> tahta 80 gaye تحت كل غايه 12000 Aleyhisselam şöyle buyuruyor Kıyametten önce altı şeyi say. Onlardan biri sonra sizinle Benul Asfar arasında barış ki düşmanlarınız o barış sonrası hiyanet edip anlaşmayı bozarak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 Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ile birlikteydik. Orada Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'den dört kelime ezberledim ve onları elimde daima hazır tutuyorum. Dedi ki: "Tahzun tağzun jaziretil Arabi feyeftahuha Allah, summa faris feyeftahuha Allah, summa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 Abdullah ibn Mes'ud yani ondan işiten Ravi haber verdi. Onun şöyle söylediğini haber verdi. İlni ağruf asmâhüm ve asma abâ abâihim ve alwana huyulhüm hüm xir fawarsa ala zehr el arḍi yôm ezen. O, min xir Muhakkak ki ben öncü suvarilerin isimlerini, babalarının isimlerini ve atlarının renklerini de kesin olarak bilmekteyim buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Onlar o zaman yeryüzü üzerinde bulunan suvarilerin en kayırlılarıdırlar veya o zamanda da yer üzerinde bulunan en kayırlı suvarilerdendir.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 kendilerine bir münadi deccanın çıktığını haber verecektir. Müslümanların Rumları yenmesi İstanbul'un fethi içinde bir hazırlık olacaktır. Nitekim Ebu Hureyre gelen bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Rumlar amak veya Dabık bölgesine ininceye kadar kıyamet kopmaz. Rumlar Ağmak amak ve Dabık bölgesine ininceye kadar kıyamet kopmaz. Neresidir bu Ağmak? Orası Dabık yakınlarında Şam bölgesinde bulunan Halep ve Antakya arasındadır. Yani e, Antakya ile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 boşaltında biz onlarla savaş edelim derler. Arkadaşlar hadisin bu kısmına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü inşallah bunu açacağız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rumlar ahmak veya dâbıka kadar in, in, inmeden kıyamet kopmaz buyuruyor. Ve bunların üzerine gelecek olan ordunun da feyahrucu ileyhim Cehşün min el Medine, Aleyhisselat onların üzerine Medine'den hayırlı bir ordu çıkar diyor. Yeryüzü halkının en hayırlıları buyuruyor. Xiyara ehli alad, Aleyhisselat Vesselam xiyara ehli o günde e, yeryüzünün en hayırlıları olan bir ordu Medine'den çıkar ve bu rumların üzerine gider. Ve nihayet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 inna fusata al muslimine yawmal yawmal fi ard fi ard bil ghutati fi madinati yuqalu laha dimashq min khayri mada'in asham Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor Kıyametten önceki büyük savaş günü Müslümanların toplanma yeri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 Okuduğumuz bu hadiste Allah Resulü Aleyhisselam kıran kırana tabiri caizse günümüz Türkçesinde bir e, savaş olacağını ve bu savaştan sonra üçte birlik kesimin e, kaçacağını ki İmam Nevevi Rahimullah diyor ki hani hadiste geçiyor diyor Allah onların tövbesini kabul etmez. Yani bu demektir ki e, onlar tövbe etmeye muvafık olmayacaklar diyor İmam Nebevi Rahimullah.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 e ee, İshak oğulları dediğimiz zaman kim anlıyoruz? Ee, Rumlar anlıyoruz ya da Beni Asvar Rumlar anlıyoruz. Kimdi bunlar? Söylemiştik dersin başında. İs bin İshak yani e, İshak e, aleyhisselam'ın oğlu isim soyundan gelen kimselerdir. Onlar silahla savaş yapmazlar, ok da atmazlar.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 Diyor ki sev. Onun ancak şöyle dediğini biliyorum. Deniz tarafındaki kısmı düşer. Yani sonra ikinci defa ile heil allahu akbar diyecekler ve şehrin diğer yakası da düşecektir. Yani bundan anlaşılan bizim günümüz Türkçesinden onlar. E,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 Hatırlarsanız Müstevrit Kureyşi radıyallahu anh şöyle demişti. Tekumus sa'atu var rumu ekserun ekse nas. Kıyamet Rumlar insanların en çoğu olduğu zaman kopar dediğinde Amr i̇bn As radıyallahu anh ona demişti ki Ne söylemekte olduğuna iyi bak. Yani e, dikkat et ne söylediğine. Çünkü biliyorsunuz kıyamet yeryüzünün en şerrileri üzerine kopacak. Dolayısıyla Amr i̇bn As, Az Müstevrid, radıyallahu anh bu, bunu işitince ona diyor ki ne dediğine iyi bak. O da diyor ki ben Resulullah aleyhissalatü vesselam'den işittiğimi söylüyorum. Dolayısıyla bu haberlerle ilgili İbn-i Kesir rahimullah şöyle diyor. Bu hadis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 Kıyamet kopmayacaktır. İbni Kesir Rahimullah Müstevrit Kureyşi e, radıyallahu anh hadisinde ölmelerinin bunu desteklediğini söylemiştir. Az önce bizim Amr ibn As ile Müstevrit radıyallahu anh arasında geçen hadisi de dikkate alarak bu sözü söylüyor İbni i Kesir. Hatırla, hatırlayalım tekrar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 Beşincisi de çok güzel bir sıfattır diyor devamlı Amr-ı i̇bn As radıyallahu anh. Kralların zulmüne en çok engel olanlardır buyuruyor. Kralların zulmüne en çok engel olanlardır. Yine Müslümin Bebul Fiten ve Eşret-ül geçiyor. Evet.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 Yani kafirlerin esir alınıp sonra onların da Müslüman olması İmam Nevevî rahimullah kendi zamanında vurguya vurguda bulunarak veya İslam tarihinde bunların çokça olduğunu haber vermektedir. Bir seferde kafirlerden binlerce esirini Müslümanlar esir almışlardır. İslam'ın zaferi ve kuvveti için Allah'a hamdolsun olsun diyor İmam Nevevî müslimin şerhinde Allah ondan razı olsun.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 fetih edilmesi şu ana kadar gerçekleşmemiştir. Yani silahsız olarak İstanbul'un fethedilmesi olayı daha yaşanmış bir vaka değildir. Tirmizi rahimullah Enes bin Malik radıyallahu anh, şunu rivayet etmektedir. Fethul Konstantinye ma kıyamis saat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 bu fethin, kıyametin en yakın alameti olduğunu. Çünkü Enes bin Malik'ten gelen rivayette Tirmizi de şöyle söylüyor. Fethül Kustantiniyye mea sağa, İstanbul'un fethi, kıyametin kopması ile yan yanadır. Tirmizi rahimullah daha sonra şöyle diyor. Mahmud, Tirmizi'nin hocası Mahmud bin Gaylan rahimullah şöyle demiştir.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 bu böyle midir? Ona bakalım. Doğrusu İstanbul sahabe zamanında fethedilmemiştir. Muhakkak ki Mavi radıyallahu anh içlerinde Ebu Eyyub el Ensari radıyallahu da bulunduğu bir orduyu oğlu Yezid komutasında orayı fethetmek için göndermiş ama oranın fethi onlara nasip olmamıştır. Yani gerçekten fethe niyetlenilmiştir.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 ee, i̇nşallah ben burada dersin ilk bölümünü e, bitiriyorum. Ee, Allah sizlerden razı olsun. Ve sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve aleyhi Muhammed. 10 dakika sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekte.